şeytan racim bismillahirrahmanirrahim alhamdülillahi rabbil âlemin ve ala ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'dhu Şimdi biz dünki dersimizde en son küfrün yani dedi ki ehli sünnetin yanında küfür iki kısma ayrılır. Büyük küfür ve küçük küfür dedik. Büyük küfür insanı din dairesinden çıkaran, İslam kaydından çıkaran küfür dedik ve Kur'an'da veyahut da şeriatta büyük küfrün çeşitleri diye diyebileceğimiz çeşitleri anlatmaya devam ediyoruz. En son 5.de durduk, değil mi? küfr şek şüphe küfrü. Bi-elle yezme bi-sidqin-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve la Peygamberin ne doğruluğunu ne de yalanlığında kesin bir kanaat sahibi olmasın. بل يشك في امره bilakis onun emrinde şüphe eder ve tereddüdü fi itibahi ve ona itiba etmekte tereddüt eder. İz el matlubu huve el yakin. Ama مطلوب olan nedir? Matlup olan yakin olmasıdır. Bi enna ma jaa bihi er sallallahu aleyhi ve selle rasulun getirdiğinin min rabbih rabbinden hak hak olduğuna dair yakin olması matlup olandır. Ramir yetfehi onda şüphe yoktur. Fe men tereddede kim tereddüt ederse şüphe ederse fi ittibai ittibada ma caa bihi'r rasul rasulun getirdiğine ittibada kim tereddüt ederse ev cevze veyut cevaz verirse en yekuna'l hakku hilafuhu hakkın onun getirdiğini hilafı olabilme noktasında bir cevaziyete inanırsa fakat kefara kufra şekkin bu insan şek küfrü ile küfre girer. Yani bu e, şek ve şüphe küfrü genelde münafıkların çoğunda olan e, küfür türü veyahut çevresindeki bazı şartlar veya ortamdan dolayı Müslüman olan insanlarda e, var olan bir küfür türü. Şimdi mesela diyelim ki bir çocuk düşünün, Müslüman bir ailede doğdu, Müslüman bir ailede büyüdü ama ne inanması gerekiyor? Niye inanması gerekiyor? Bunların hiçbirini bilmedi diyelim. Allah Azze ve Celle onun kalbine fıtri olan imanı da güzel bir şekilde yerleştirip kuvvetlendirmezse, onu buna muvaffak kılmazsa, bu çocuğun imanı nasıl bir iman olur? Evin içinde evdekiler iman etti diye o da iman eder. Sokağa çıktığında sokaktakilerin dini neyse çocuk o din üzerine olur veya genç diyelim. Mesela bunu bu tip şeyleri çok görebiliriz. Yani özellikle dediğim gibi bu şüphe ve şek küfrü Genelde böyle İslami ortamlarda büyüyüp de, İslami ortamlarda yetişip de e, ama ne inanması ve ne kadar inanması gerektiğini bilmeyen insanların yaşadığı problemlerden bir tanesi günümüzde. Mesela adam diyelim üniversitede, komünist arkadaşları var, onlara da hak veriyor. İşte kendi çevresi olan İslami çevre konuştuğu zaman onlara da hak veriyor mesela. Bazen düşünüyor ya bunlar doğru söylüyor, bazen düşünüyor ya bunlar doğru söylüyor mesela. Bazen modernistlerle oturduğu zaman İslam'ın uygulanamayacak bir din olduğunu dinliyor. Doğru diyor mesela. Sonra İslamcıların yanına geldiğinde onları dinliyor. Bu da doğru diyor mesela. Bu şek ve şüphe küfrü. Yani hem doğruluğunda hem yanlışlığında bir şüphe ediyor. Bir türlü bir yakin. Çünkü biz La İlahe anlatırken ne diyoruz? La İlahe İllallah'ın şartlarından bir tanesi nedir? Yakindir. Yani dinde inanılması gereken esaslarda kişinin yakın üzeri olması gerekir. Şek ve şüphe. İtikadın hem kelime manasıyla hem de şer'i manasıyla taban tabana zıt olan bir şeydir. Öyle değil mi? İtikad nereden gelir? Akde kökünden mi geliyor? Sıkı sıkıya bağlamak, akdetmek, sözleşmek. Öyle değil mi? Şek ve şüphe bunun şeyinde olmaz yani. Hem kelime manasına aykırı hem de şer'i manasına nedir? Hem de şer'i manasına aykırıdır. Ve bir de bu küfür genelde kimde var? Münafıklarda var. Ki zaten o kabirde kendisine sorulduğu zaman ah ah. İnsanlar bir söz söylüyordu ben de söyledim diyen insanın küfrü de bu küfürdür. Yani hak olduğuna kesin inanmamış. O da tam yakinen emin değil ama çevresindeki insanlar veyahut da ortam böyle inandığından, böyle düşündüğünden dolayı o da bu şekilde düşünmüş. Bu da insanı dinden çıkaran küfür türlerinden bir tanesi. Evet, altı, sadisen kufru sebbü vel istiza sövme, hakaret etme ve alaya alma küfrü ve huwa istihza'un li şey'in min dinil İslam islam dininden bir şeyle dalga geçmektir mimma huwa ma'lumun min ad darura dinde zaruri olan şeylerden biriyle dalga geçmektir ev suhriye veya uta alaya almaktır ev intikas veya onu küçümsemek eksik görmek eksik görmek diyelim ev sabbin veya uta sövmektir sev'an kana sev'un kana hazilan Nasıl olacak? Seva'un kana hazilen. Evet, seva'un. Bu şeyin kânenin ismi. Seva'un kana hazilen ev la'iben. İstersen bunu oyun oynayaraktan yapsın. istersen bunu yani böyle söylediği söze dikkat etmeden söyleyerekten yapsın. Ev mu camilen li küffârin veyahut da bazı kafirleri hoşnut tutmak için yapsın. Ev fi hâli muşâceretin veya ta kavga anında bunu yapsın, ev fi hali ghadabın ve ya kızgınlık anında bunu yapsın ve nahviha veya bunun gibi. Fakat icma al-a'ime ala kufr imamlar bunun küfür olduğunda icma etmişlerdir. Neden olarak bunu küfür olduğunda icma etmişlerdir? Çünkü Resulullah sallallahu döneminde Tebuk gazvesinden dönerken sahabenin kurallarıyla dalga geçen insanları Allah Teala ee, sadece şakalaşmak adına bunu yapmalarına rağmen bunlara yapmıştır tekfir etmiştir. Böyleyse altehum la yekulun inna ma kunna nahudu ve nel'ab kul abillahi ve ayatihi ve rasulih kuntum tastaziun. La ta'taziru kad sen onlara sorarsan onlar diyecekler ki biz kendi aramızda eğleniyor ve şakalaşıyorduk. De ki Allah'la, Resulüyle ve ayetleriyle mi şakalaşıyordunuz? Özür dilemeyiniz. Çünkü sizler imanınızdan sonra küfre girdiniz. Tamam? Bundan dolayı bu küfür de genelde kimlerde olur bu küfür? İki tür insanlarda olur. Ya asli kafir olan insanlarda olur. Asli kafir olan insanlarda olur. Dine olan düşmanlıklarından dolayı dini küçümsemek, dinle dalga geçmek veyahutta da dine sövmek. veyahutta kendini İslam'a nispet edip de İslam'ın hakikati kalbinde oturmamış olan insanlarda olur. Yani bir insan nasıl kendi diniyle dalga geçer? Mesela örnek veriyorum. Şimdi siz bir toplumda oturduğunuz zaman örneğin kendi annenizle veya da toplumun örfüne göre mukaddes olan şeylerle dalga geçiyor musunuz? Geçmezsiniz öyle değil mi? Sizin için mukaddes. Mesela bir insan karısını bir toplumda ortaya atıp karısının üzerinden e, işte insanlara fıkra anlatırıp bu fıkralara beraber gülüp mesela. Kimse, kimse böyle bir şey yapan bir insan gördünüz mü siz? Varsa da deyustur. Yani böyle bir şey yapan bir adam varsa da bu adam nedir deyustur? Niye? Çünkü bu insanın yanında değerli olduğundan dolayı. Yani bu fıtri bir şeydir. İnsanın yanında değerli olan bir şeyle insan dalga geçmez, ona hakaret etmez ve hakaret ettirmez. Tamam Bir insan kendi diniyle dalga geçiyorsa veya kendi diniyle dalga geçirttiriyorsa veya dinine sövüyorsa veya sövdürüyorsa dinin o insanın yanında hiçbir değere hiçbir emniyete sahip olmadığını gösterir bu tamam? Onun için bazı insanlar vardır dine düşman oldukları için bunu yaparlar. Bazı insanlar vardır da kendini dine nispet ederler ki dinle dalga geçen hiçbir halde Müslüman olamaz zaten. Ama din kalplerinde görmesi gereken tazimi, tevkili görmediğinden dolayı bunlar dinle ne yaparlar? Dalga geçerler. Dediğimiz gibi bu kaide fıtri bir kaidedir. Yani insan kendi yanında mukaddes olan, kendi yanında değerli olan şeylerle dalga geçittirmez. Hatta bu mesele o kadar önemli bir meseledir ki, böyle bir mecliste oturan insan da küfre girer. Kendi rızasıyla hiçbir zorlanma olmadan Allah'ın ayetleriyle dalga geçir. Veyahut da Allah azze ve celle'nin ayetlerinin inkar edildiği toplumlarda oturan insanlar da küfre girerler. Neden? Bak kendisi sövmüyor, kendisi dalga geçmiyor ama oraya rıza gösteriyor. Çünkü niye? İnsan kendi için mukaddes olan bir şeye kendisi hakaret edip dalga geçmediği gibi başkalarına da dalga geçitirmez. Gücü yetiyorsa bunu izale eder. Gücü yetmiyorsa buna razı olmadığını göstermek adına o ortamı ne yapar? Terk eder. Ortamı terk etmiyorsa o ortamda oturuyorsa buna rıza gösteriyor demektir. Ki Allah Nisa suresinde ne diyor? قَدْ fil عَلَيْكُمْ en iza اَنْ fi سَمِعْتُمْ فِي biha ve يُكْفَرُوا biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi hadithin ghayri innakum idhan misluhum Size kitapta şu hüküm indirildi. Allah'ın ayetleriyle dalga geçen veya inkar edilen meclislerde sözü değiştirinceye kadar o meclislerde ne yapmayınız oturmayınız yoksa muhakkak ki siz de onların misli gibi olursunuz. Yani o Allah'ın ayetleriyle dalga geçen Allah'ın ayetlerine küfreden insanların misli gibi olursunuz diyor Allah Azze ve Celle. Sebep de dediğimiz gibi insan için o şey değerli olmuş olsa ona sövülen, hakaret edilen ortamda oturulmaz. Bu da maalesef özellikle e, yani avamın içine düşmüş olduğu bir küfür tarzı. Yani özellikle avamın içerisine düşmüş olduğu bir küfür tarzı nasıl? Mesela piyasada anlatılan fıkraların birçoğunu... Dinliyorsanız fıkralar din üzerinden anlatılır. Yok bir hoca efendi şöyle yapmış, yok şöyle olmuş vesaire. Yok Hz. İsa şöyle yapmış, Hz. Musa böyle yapmış. Yok cehenneme bir tanesi gitmiş alta inmiş, bakmış falan keser. O senin burada ne işin var falan filan. Bu tip fıkra. Bunlar hepsi insanı küfre götüren şeyler. Çünkü bunlar cennetle, cehennemle, dinle, din adamlarıyla, kitapla, Kur'an'la vesaire dalga geçmek. Tamam mı? Bunların her biri insanı ne gayeyle söylerse söylesin. Bunların her biri insanı küfre götüren mesele. Onun için Müslüman, din ile dalga geçiren e, hiçbir espriye müsaade etmemesi lazım. Olabilir bir kardeş bir anlık gafletten bunu yapabilir, her birimize bu olabilir. Çünkü bunun meşru olduğu ve bunun bir espri aracı olduğu bir toplumda yetiştik hepimiz. Öyle değil mi ya? Biz farklı bir toplumdan gelmedik veya meleklerin içinden inmedik. Yani dinin asıl espri konusu olduğu, dinin ve dindarların sürekli küçümsendiği bir toplumda yetiştik her birimiz. Onun için insanın dili bazı yanlış şeylere gidebilir, birbirimizi uyarmak suretiyle, öyle değil mi? Bu yanlıştan uzak durmak lazım. Yine mesela bu küfrün temel kaynaklarından bir tanesi televizyonlar. Yani yapılan filmler, oynanılan dizilerin birçoğu dinle dalga geçmek üzere yapılmış. İnsanlar bunları izliyorlar, izlemekle kalmıyorlar din üzerinden yapılan bu dalga geçmek küçümsemeye bir de katıla katıla gülüyorlar, öyle mi? Yani bir de rızalarını ızhar ediyorlar ayrıyeten, buna gülüyorlar. Bunlar hepsi insanı ne yapar? Bunlar hepsi insanı dinden çıkaran, insanı küfür milletine dahil eden amellerdir. Wa hadihi'l anva'u min'l küfr ve bu ne'leri ve dışındakiler mucibetun lil huludi fi'n-nari. İnsanı cence, ateşte ebedi bırakır. Muhbitatun li cemii'i'l Amellerin hepsini boşa çıkarır. İza māt sahibuha 'aleyha. Onun sahibi onun üzerine öldüğü zaman. Yani tövbe etmeden bir adam küfür üzere ölürse onun amelleri boşa gider. Niye? İnnerlizine kafir o, min ehli Kitabı, ehli Kitaptan kafir olanlar ve müşrikine ve müşrik olanlar, fi nari cehenneme. Onlar cehennem ateşinde, kahli dinen fiha, orda ebedi kalacaklardır. Ulaikahum, şerul bariye. Onlar oranın en şerli halkıdırla, yaratıklarıdırlar. Ve, "Kalein aşrakta, aşır koşarsan ey Muhammed, layhabtan amaluka, sana amellerin boşa gider." وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَسَنْ خُسْحَنَا uğrayanlardan da olursun demiş Allah Azze ve Celle. Evet, şimdi burada duralım. Bir, dedi ki وَهَذِهِ الْاَنْوَاعُ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهَا Bu küfrün nevilerinden ve bunun dışında olanlar. Demek ki küfür sadece bunlar değilmiş. Tamam, bu nedir? Yani burada sayılanlar küfür budur. Bunun dışında hiçbir küfür yoktur. Değil. Öyle mi? Alimlerin istikra ile alimlerin istikra ile araştırma ile Kurandan ve Sünnetten küfrün çeşitlerini tespit etmiş oldukları bunlardır. Tamam? Naslara dayalı olarak. Yani bir başkası başka bir nassi dayanarak veya bir vakada iyice açıklığa kavuşsun diye bir yedinci madde, bir sekizinci madde, bir dokuzuncu madde çıkarabilir. Tamam? Bu üzerinde ittifak edilmiş, dondurulmuş bir mesele değildir. Alimlerin La İlahe İllallah'ın şartları gibi, öyle mi? La İlahe İllallah'ın şartları yedi tanesi Resulullah tarafından veya sekiz tanesi Resulullah tarafından belirlenmiş bir şey değildir. Alimler NAS'ları araştırmışlar. Bunlar La İlahe Allahın olmazsa olmazları şartlardır demişler. Zamanın değişmesiyle bir hükmün kapalı kalmasından dolayı yeni bir kısım eklenebilir. Bir NAS'taki bir önemli nokta vurgulanmak için yeni bir kısım... Çünkü taksimatlar Herkes farklı itibarıyla farklı taksimatlara ne yapabilir? Gidebilir. Mesela tevhid üç kısımdır dedik, bazı alimler iki kısım demiş, bazı alimler dört kısım demiş. Niye? Çünkü bu şeriat tarafından dondurulmamıştır bu kısımlar. Sadece o dönemin alimleri, yapmış oldukları araştırmanın sonucunu dirasede yani eğitimde daha rahat anlaşılsın. Çünkü konu bütün oldu mu anlaşılması zor olur. Ama başlıklar halinde taksim edildiği zaman insan zihninin bunu anlaması çok çok daha kolay olur hata gitmişler. Onun için küfür sadece bunlardan müteşekkil değildir. Şimdi bunlar küfrün çeşitleri. Bir de burada belki de anlatılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi insanları bu küfür çeşitlerine iten sebepler. Öyle değil mi? Yani insanları bu küfür çeşitlerine iten sebepler nelerdir bu birinci mesele? 1. Bir, cehalet 2. Tevil 3. Hevaya tabi olmak Tamam 1- Cehalet 2- Tevil 3- İnsanın kendi hevasına tabi olması. Yani hangi küfrü burada alırsanız alın. Mesela küfrül başa dönelim, örnek olarak söyleyelim. Örneğin diyelim ki, cuhut ve tekzip küfrü. Bunun sebebi ne? Cehalet ve hevaya tabi olmak. Öyle mi? Mesela örneğin, küfrül iba ve istikbar. Bunun sebebi ney? Hevaya tabi olmak. Hevasına yediremediğinden dolayı, nefsine ağır geldiğinden dolayı batinen hak olduğunu biliyor ama zahiren inkar ediyor mesela. Öyle mi? Üçüncüsü, irat küfrü mesela. Niye? Hevaya tabi olmaktan dolayı. İnsan rahatını, nefsine düşkün olduğu için. Çünkü dini öğrenmek de yaşamak da bir külfet istiyor. Öyle mi? Bu da nefse ağır gelen bir şey. İnsan ne yapıyor? Bu nefse ağır geldiğinden dolayı bunu terk ediyor. Dördüncüsü, mesela küfrün nifak. Cehaletten kaynaklanıyor, öyle değil mi? Mesela küfr şek cehaletten kaynaklanıyor. Çünkü bir insanın şek etmesi için ilim sahibi olmaması gerekir. Seb ve istinza mesela ya tevhülden kaynaklanıyor yani şaka yapıyorum. Ben onu kastetmedim mesela tevhülden kaynaklanıyor veyahut da neden heva ve hevese tabi olmaktan kaynaklanıyor. Yani bütün kafirlerin sınıflarını bir araya topladığınız zaman kafirleri bu küfre iten sebep nedir? Genel olarak üç tane sebep görürüz. Başka sebepler de zikredebilir, cehalet, tevil bir de heva ve hevese tabi olmak tamam mı? Bu üçü de insanları bu küfürlere iten sebeplerin arasındadır. Şimdi ehli sünnet önce Kur'an diyelim, Kur'an dikkat ederseniz küfrün çeşidinin değişmesi veyahut da insanı küfre iten sebebin değişmesini hiçbir şekilde küfre engel olarak ne yapmamıştır, kabul etmemiştir. Tamam mı? Burası önemli bir nokta. Kur'an ve sünnet, küfrün sebeplerinin değişmesini veya küfrün çeşitlerinin değişmesini insanların küfrüne özür ve engel olarak kabul etmemiştir. Anlaşıldı. Yani ne demek? Ne anlatmak istiyorum burada? Şunu anlatmak istiyorum. Mesela diyelim ki peygamberden önce yaşayan, yani peygambere peygamberlik gelmeden önce ölen annesi ve babası. Bunların küfründe asıl olan ne? Cahalet. Öyle değil mi? Peygamberi gördükten sonra peygambere karşı çıkanlar bir grubun küfründe sebep ne? Tevil. Yani biz babalarımızı bir yol üzere bulduk. Babalarının doğru yolda olduğuna inanıyorlar. Babalarının çok şerefli ve değerli insanlar olduğuna inanıyorlar. Hz. İbrahim'in dinli tarif etmelerinin mümkün olmadığını inanıyorlar. Öyle mi? Ki zaten bu bir küfür türüdür. Yani küfretten bir ferekaneda ve ferekan hakkı عليهم الضلالا. İnnehum اتخذ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. Bir grup hidayet buldu, bir grup delalet buldu. Çünkü onlar şeytanları Allah'ın dışında dost edindiler ve onlar hidayet üzere olduklarını zannediyorlar. Bundan daha büyük bir tevil olabilir mi? Adam hidayet üzere olduğuna inanıyor. Öyle mi? Kul hel nunebbe'ukum bil akhsari Size amel yönünden en çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi? Ellezine dalla sa'yuhum fi'l hayati'd dünya, ve yahsabuna ennehum sun'a. Onlar ki amelleri boşa gitmiştir. Ama onlar hala güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Mesela tevil. Bu insanları küfürden kurtarmış mı bu şekilleri? Kurtarmamış. Öyle mi? Hava ve hevese tabi olmak ya git ey Muhammed bu getirdiğin nedir? Başımıza sıkıntı ve bela açmaktan başka bir şeye yaramayacaksın. Adam rahatını istiyor. Adam kendi kanunlarını istiyor. Semadan gelen ne olduğunu hiç bilmediği, ne haram ne helal diyeceği belli olmayan, hangi zevkini kısıtlayacağı belli olmayan bir dini istemiyor adam. Helallerini, haramlarını kendi koyduğu, zevkine ve hevasına ve heva ve hevesine göre koyduğu bir dini istiyor. Ama Kur'an ve sünnet bunların hepsini bir çatı altında topluyor. O da nedir? Kafirler. Öyle mi? Yani bunların küfrünün, nev'ünün, şeklinin, sebebinin değişmesi, bunların isimlerini ne yapmıyor? Bunların isimlerini değiştirmiyor. Burası anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı. Buradaki en büyük problem ne? İnsanların son dönemde Kur'an-ı Kerim'in veya şeriatın bu noktasını göz ardı edip, küfrün, nev'ünün değişmesiyle küfrün ismini de değiştirmeleri. Yani mesela bu cahil diyor adam. Olabilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor Ey cahiller! Siz benim Allah'tan başka birine ibadet etmemi mi istiyorsunuz? Bak onlara cahil diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Öyle değil mi? Ey cahiller! Siz benim Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi istiyorsunuz? Eğer müşriklerden biri sana gelirse onu Allah'ın kelamını işittir. Sonra onu eman altına al. Geri gideceği yere geri döndür. Çünkü onlar bilmeyen bir kavimdirler. Öyle mi? Ama bu onların isimlerini ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Veya biz babalarımızı bir yol üzere bulduk, biz de bu yola tabiyiz diyenlerin tevhili bunu değiştirmiyor. Veya ey Muhammed git getirdiğin din de sana olsun diyenlerin tevhili ve da düşüncesi onların ismini ne yapmıyor? Değiştirmiyor, tamam İnsanın küfür çeşidi farklı olabilir, insanı küfre iten sebep farklı olabilir. Bunlar bizi sadece meseleyi anlamamız için yapılmış olan tafsilatlardır. Yoksa birilerini küfürden kurtarmak için yapılmış olan tafsilatlar değildir, tamam? Ama bazıları bunu anlamadıkları için sanki bu tafsilatlar bir grubu kurtarmak, bir grubu küfürde kılmak için yapılmış tafsilatlardır gibi anlamışlar ve bu şekilde muamele etmişler, oysa bu değildir. Yani mesela diyelim kadının yanına bir tane adam getirdik, adam, adam öldürmüş, öyle mi? Adam öldürmenin cezası nedir? Kısastır, öyle mi? Bu adam, bu adamı kan davasından dolayı öldürmüş olabilir. Bu adam, bu adamı sevmediğinden dolayı öldürmüş olabilir. Bu adam, bu adamın namus davasından dolayı öldürmüş olabilir. Bu adam, bu adamı hiç kimsenin bilmediği, adamın psikolojik bir sorunu vardır. Bu adamı, e, bundan dolayı öldürmüş olabilir. Bunların hiçbir tanesi, bu adama kısa cezasının uygulanmasına engel midir? Bak onu katle iten sebepler, farklı farklı sebeplerdir, öyle mi? Ama bu, kısasın uygulanmasına ne değildir? Engel, Değildir. Ne zamana kadar? Şeriatın mazeret görmüş olduğu bir durum söz konusu oluncaya kadar. O da nedir? Hata. Yani adam diyelim okunu fırlattı şeye hayvan öldürmek için, avlamak için ok gitti bir adama satlandı. Şeriat burada kısas yok diyor, diyet var. Niye? Çünkü bu adamı öldürmek istemedi. Amden değil. Oku attı şeye, ava ok gitti şeye değdi. Adama değdi. Öyle mi? Bak burada iş değişir ama bunun dışında ki yerlerde adamı iten sebebin ne olması kadıyı ilgilendirmez. Öyle değil mi? İman küfür meselesi de böyledir. Yani her kafirin küfrüne sebep olan, onu o nev'e iten mutlaka sebepler değişir. Ayrı ayrıdır. Ama bu hükümlerin üzerine ne değildir? Hükümlerin üzerine etkili değildir. İkinci bir mesele, dedik ki küçük küfür, büyük küfür. Saniyen, kufru esgar, kufrun asgar gayru muhric el mille. Gayru min el mille. İnsanı dinden çıkarmayan, küçük küfür dedik. Tamam? Küçük küfür ile büyük küfür, küfür arasındaki fark nedir? Önce onu söyleyelim. Ge önceki sayfada geçti zaten. Küçük küfürle büyük küfür arasında dünya ve ahiret ahkamında farklar vardır. Öyle mi? Büyük küfür dünya ahkamında bir Büyük küfür insanın kafir ismi almasına sebep olur. Küçük küfür insanın Milli fasık ismini almasına sebep olur. Yani Müslüman fasık ismini almasına sebep olur. Büyük küfür mutlak beraati gerektirir. Yani vela ve vera hukkunda mutlak ondan beri olmayı gerektirir. Küçük küfür ise kayıtlı beri olmayı gerektirir. Tamam mı? Küçük küfür ise kayıtlı beri olmayı gerektirir. Ne demek bu? Yani kafir, biz ondan beriyiz ama fasık Müslüman yani küçük küfür işleyen Müslüman İmanı oranında onu dost tutarız, vela yaparız. İşlemiş olduğu günah, mahsiyet ve küçük küfürler oranında da ondan beri olur. Ama Müslümandan iman kaydından çıkmadığı müddetçe mutlak beraat ne değildir? Mutlak beraat söz konusu değildir. Büyük küfür insanın malını ve canını mübahkılar Müslümanlara. Küçük küfür ise insanın malını ve canını hala iman kaydıyla koruma altında tutar. Tamam? Ahiret ahkamına gelince, ahiret ahkamında Büyük küfür insanı ebediyen cehennemde kılar. Küçük küfür ise insanını ne yapar. Sadece Allah'ın o küfre kılmış olduğu cezayı çekmesine sebep kılar. Daha sonra tekrardan Müslümanlarla beraber cennet ehlin yanına gider. Büyük küfür insanın şefaatlerden mahrum olmasına sebep olur. Küçük küfür ise insanın şefaatlerden mahrum olmamasına sebep olur. Vesaire daha da çoğaltılabilir. Yani büyük küfür ile küçük küfür arasındaki ne? Büyük küfürle küçük küfür arasındaki fark. Evet. Şimdi okuyalım. Veya şöyle söyleyelim. Başka bir ayrım var mıdır bu konuda? Yani büyük küçük küçük küfür değil de yine hani birinin insanı dinden çıkardığını ifade eden, birinin insanı dinden çıkarmadığını ifade eden farklı bir isimlendirme var mı? Mesela bildiğiniz aklınızda olan. Yok, küfürle ilgili söylüyor. <gülüyor> İtikadi küfür, bir de ameli küfür. İtikadi küfür, bazı alimler de büyük küfürle küçük küfürü nasıl isimlendirmişler? İtikadi küfür, bir de ameli küfür diye isimlendirmişler. Şimdi yalnız burada şöyle bir problem var. Asıl meselemiz bizim şu burada. Şimdi alimler büyük küfürle küçük küfürü birbirinden niye ayırmışlar? Yani, neye dayanarak böyle bir ayrıma gitmişler? Ha, bakmışlar ki Kur'an'da ve sünnette bazen küfür lafzı ıtlak ediliyor ama aynı zamanda Kur'an veya sünnet o işi yapan adama Müslüman diyor. Öyle mi? Veyahut da ona kafir muamelesi yapmıyor mesela. Demişler, ha demek ki küfür şeriatın lisanında küfür iki kısımdır. Geçen dersimizde bunu örneklerini verdik. Tekrardan geri dönmeye gerek var mı? Yok. İnsanı dinden çıkaran, insanı dinden çıkarmayan bunu da niye yapmışlar? Ta ki birileri bunu anlamayıp da birilerini iman kaydının dışına çıkarmasınlar diye. Yani adam bakacak, Müslümanla savaşmak küfürdür. O zaman her Müslümanla savaşan kafirdir. Böyle bir yanlış algıya kapılmasın diye insanlar, alimler bunu yapmışlar, bunu ayırmışlar. Küçük küfür demişler, bir de büyük küfür demişler. Bazı alimlerde bunu itikadi küfür ve ameli küfür diye ayırmışlar. Itikadi küfür ve ameli küfür diye ayırmışlar. Peki kastları ney bundan? Itikadi küfür dedikleri insanı dinden çıkaran bütün büyük küfürleri kastetmişler. Tamam. Ameli küfür dedikleri ne? İnsanı dinden çıkarmayan bütün küçük küfürleri kastetmişler. Anlaşıldı? Tekrar şimdi burası önemli çünkü sonuçta bir şeye geleceğim yani bir yanlış algılamaya geleceğim. Alimler itikadi küfür derken bütün insanı dinden çıkaran büyük küfürleri kastetmişler. Ameli küfür derken bütün insanı dinden çıkarmayan küçük küfürleri kastetmişler tamam? mesela örneğin Kur'an'ı Kerim'i pisliğe atmak bu normalde bir ameldir öyle değil mi? bu amelle yapılan bir şeydir Kur'an'ı Kerim'i pisliğin içine atmak alimler buna ne demişler? itikadi küfür demişler bak normalde kendisi amel ama alimler buna itikadi küfür demişler niye? Çünkü alimlerin itikadı küfürden kastı itikada taluk eden meseleler değil. İnsanı dinden çıkaran bütün büyük küfürler. Tamam? Anlaşıldı burası. Muska takmak mesela. Muska takmak. Bu normalde nedir? Bu bir ameldir. Öyle mi? İnsan muska taktığında fayda ve zararı da muskadan beklerse Allah'tan değil. Alimler buna ne demişler? İtikadi küfür demişler. Tamam güzel. Yine muskornayımdan örnek verelim. Adam diyelim itikad etti ki fayda ve zararı veren Allah. Ama muskanın da tesiri var. Muskada sebep mesela. Burada ne bu bir itikadi bir mesele değil mi? İtikad etti adam. Alimler buna ne demişler? Ameli küfür demişler. Niye? Çünkü ameli küfürden kasıtları İtikada taalluk eden mesele veya amele taalluk eden mesele değil insanı dinden çıkarmayan bütün neler? Bütün küfürler. Burası anlaşıldı mı herkes tarafından? Anlaşıldı. Ha. Şimdi alimler bunu bu şekilde yapmışlar ya bazıları daha sonradan gerek demişler ki bir adamın kafir olabilmesi için itikadında bozukluk olması lazım. Amel olarak ne yaparsa yapsın bir adam dinden çıkmaz. Niye? Çünkü bak alimler demişler ki küfür iki kısımdır bir inançı küfür, bir de ameli küfür. Şimdi meselenin problem noktası anlaşıldı mı? Yani birçok piyasada kendini ilmen ispet eden insanlar da bu yanlışa düşüyorlar. Bak diyor mesela falan alim açıyor kitabı. Falan alim demiş ki el kufru kısmani işte küfrün ve küfrun amaliyyun falan. Ya aç bakalım ne altına ne yazmış. Misal demiş ki örneğin Kur'an'ı yere atmak itikade bir küfürdür. Ne alakası var bunun itikadla? Peygamber öldürmek itikade bir küfürdür. Yani demek ki mevzu itikat veya amel mevzusu değil. Mevzu ne? Mevzu büyük küfür ve küçük küfür. Alimler insanı din kaydından çıkaran bütün şeylere büyük küfür demişler, i̇nsanı, e, itikadi küfür demişler, İnsanı din kaydından çıkarmayan bütün küfürlere de ne demişler? Bütün küfürlere de ameli küfür demişler. Peki biz bunu nereden anlayacağız? Biz daha önce ne demiştik? Yapılan mesela itikatta yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi nedir? Alimlerin kendi indinden çıkarmış oldukları ıstılahları kitap ve sünnette aramaya çalışmaktır. Öyle mi? Alimin kendi indinden çıkarmış olduğu bir ıstılah, onun kendi sözlerinin arasında araştırılır. Öyle mi? Bu sözü söylemiş, nasıl söylemiş, sözün delili ne, hangi vakada söylemiş, bu konu hakkındaki diğer sözleri. N N nelere itikadı küfür, nelere ameli küfür dediklerini topladığımız zaman Görüyoruz ki burada kastedilen lugat manası değil, bambaşka bir mana yüklemişler. Tamam? Lugat yani itikat ve amel kelimesinin lugat manası kastedilmemiş. Bilakis bunların ne kastedilmiş? Bilakis bundan insanı dinden çıkaran büyük küfürler, çıkarmayan küçük küfürler kast edilmiş. Tamam? Bu tip şeyler de geçen dersimizde söylediğimiz gibi insanlar tahkik etmeyince bazı şeyleri tabii bu tip şeylere maalesef düşme oluyor. Hele bir de heva ve hevese de uygun gelince yani hani böyle bir şey uygun geliyor. Çünkü şu anda kendini İslam'a nispet edip de şirk koşanların hemen hemen hepsi itikaden biz de bunun böyle doğru olduğuna inanıyoruz diyorlar. Allah'a şirk koşulmaması lazım. Ama amel olaraktan da bunu yapıyoruz. yani e Şimdi bu da birilerinin heva ve hevesine hoş geliyor. Çünkü gerçekten müşriklerden beri olmak, birilerini düşman edinmek zor olan bir şey. Yani insanın kendi üzerine yaratılmış olduğu sosyal insanlığa olan ihtiyaç, İnsanlarla beraber olma meselesi bir de vela ve beraber bilinen zıt şeyler. Zaten ondan dolayı insan kendinde olan bir şeyi mücadele yoluyla ezip Allah için dost dediğini düşman edininden dolayı apayrı bir mertebe kazanıyor. İmanı kemale erdirme, imanın lezzetini alma mertebesini kazanıyor. Allah azze ve celle'nin yanında sebebi de ne sebebi de bu zor olduğundan dolayı. E bazı insanlara da bu ağır geldiği için ne yapmışlar? Heva ve heveslerine uygun buldukları şeyleri hemen kendi istedikleri şekilde anlamışlar. Bunu da fayda babından zikretmiş olalım. Evet. Kufrün esgar dedik. Gayrı min minel mille dedik. ma la lâ yunâkidu asrel îmâni bel yunqisuhu ve yud'ifuhu. İmanın aslına bu yud'ifuhu demeyelim. ve yed'afuhu. İmanın aslına münafi olmayan imanı eksilten ve imanı zayıflatan amellerdir. Ve la yaslub sahibi sıfatı İslam. Sahibinden İslam sıfatını çekip almaz. Ve yakunu sahibi müterriden il Onun sahibi Allah'ın o, o e, fiile kılmış olduğu cezaya sunulmuştur. İza lem yetub ondan tövbe etmediği zaman. Ve kad atlaquehu şari'u şari'unu itlaqete yani küçük küfrü ala ba'dil maasi ve zunubi. Bazı musiyetlere ve günahlara. Ala sebiliz ce'ri ve tehdid. Yani insanları ondan alıkoymak ve tehdit etmek için böyle bir şey yaptı. Li'enneha min hisalil kufri. Çünkü o küfrün hasletlerindendir. Ve hiya la tesilu ila haddil kufri'l ekberi. Lakin o bununla beraber büyük küfrün e, haddine de ulaşmaz. Ve ma kana min hadha'n nev'i bun'aden olan tüm her şey olanlar fe min kebairi zunubi büyük günahlardandırlar. Ve huwa muqtadin o da gerektiricidir li istihqaqi'l wa'idi. Ce, azabi, cezanın ve vaidin hak edilmesine e, gerektiricidir. Dûnel hulûdi fil ateşte ebedi kalmaksızın. Ve sahibu hadal kufri bu küfrün sahibi, mimmen tenâluhum şefa'atu şafi'in. Şefaat edenlerin şefaati bunlara erişir, bunları kapsar. Ve minel emsileti ala zâlike, bunun üzerine misallerdendir. Kufrün ni'me, nimet küfrü. Ve kufranil aşiri vel ihsani, iyiliği ve yapılan güzellikleri, ee, şey yapmak, inkar etmek, nankörlük etmek, vakital muslimi müslümanı öldürmek, vel hilfu bi gayril lahi Allah'tan başkasına yemin etmek, vettanu fi'n nesebi insanların nesebini tanetmek, eleştirmek, ve niyahatu alel meyiti ölünün üzerine vavela koparmak, bagrıp çağırmak, hıyanet etmek ve kavlül mu'mini li ahihil mu'mini ya kafir. Min kardeşine ya kafir demesi gibi ilahîn izalik'e bunun dışındakiler ve bunun dışında olanlar. Kalallahu Teala Allah dedi ki وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما شاهد مؤمنين لدين 2 taife savaşırsa aralarını düzeltin. Ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz dedi ki sibabul muslimi fusukun muslimanın sövmek fıstır ve kıtalu kufrun onun kıtalı ise küfürdür savaşmak ise küfürdür. Peygamberimiz dedi ki ila tercu ba'du kuffaran benden sonra kâfirler olarak dönmeyin. Yadribu kum riqabe ve bazen Bazınız bazınızın boynunu vuran kâfirler olarak dönmeyin. Yani ayette mümin dedi. Resulullah burada küfür dedi. Biz anlıyoruz ki bu küçük küfür. Ben halefe bi gayrillahi fekad eşreke au kefera. Kim Allah'tan başkasına yemin ederse şüphesiz ki o kafir olmuştur veya da müşrik olmuştur. Kalat tin tanifinnasi huma bihim küfrün. İki şey vardır ki insanlarda o insanlarda küfürdür. Et'anu fin nesep insanların neseplerini eleştirmek, onları tanıtmak ve niyahatu alel meyti ve meytin üzerine ölün <gülüyor> üzerine vavela koparmak. Yani isyan edecek şekilde bağırıp, çağırmak. Şimdi burada zaten e, edilen şeyleri biz genel itibariyle anlattık, öyle değil mi? Yani anlatılmayan, burada kalan bir şey kalmadı. Büyük küfürle küçük küfür arasındaki farkı anlattık. Neden şeriatın küfür olmamasına rağmen bazı şeylere küfür dediğini de anlattık e, geçen dersimizde. Sırf insanları ondan alıkoymak, e, adına şeriat bunu yapar e, dedik. Ve burada da bunun bazı örneklerini verdik. Bunların da zaten mesela özellikle Allah'tan başkasına yemin etmek veyahut da insanların neseplerini küçümsemek. Bunlar ee, veya ölüye mesela şey getirmek, vaveyle koparmak. Bunlar küçük küfürde olur, büyük küfür olur. Mesela bir insan Allah'tan başkasına dua eder, şey yemin eder ve o insanı bunu da tazim ciheti yani Allah'ın Allah'la aynı denk tutacak bir yemin yaparsa veya üstün tutarsa bu insanı küfre götürür. Öyle değil mi? Mesela tasavvuf ehlinin birçoğunun Allah adına yemin ettiklerinde çok rahat iyip şeyhleri adına yemin ettiklerinde kesinlikle öldürsen bile yeminlerini bozmamaları mesela. Bu küçük küfür değildir. Çünkü bu Allah'la yapılan yeminin önüne geçirildiği için bu insanı dinden çıkaran büyük küfürdür mesela. Öyle mi? Ee, mesela ölüye vavela vele koparmak, kaderi reddetmek, isyan etmek, Allah'ın hükmünü kabul etmemek adına olursa bu küfürdür mesela. Öyle mi? Ama üzüntüden, sıkıntıdan o anki yani problemden dolayı olursa bu sadece nedir? Bu sadece küçük küfürdür. Yani bunlar yerine göre ne yapabilir? Yerine göre değişebilir. Yani bir adam mesela bir muska takar, bu muska Allah fayda ve zararın Allah'tan olduğuna inanır kesin bir şekilde. Muskayı vesile görür. Allah'ın vesile kılmadığını vesile kıldığı için bu ne olur? Küçük küfür olur. Ama bir insan o muskanın onu koruduğunu, fayda ve zarar verdiğine inanırsa o zaman ne olur? Büyük küfürle dinden çıkar. Yani küçük küfür olan şeyler de içindeki manalar değişip, Farklı manalar yüklendiği zaman ne olur? İnsanı büyük küfre götür. Mesela burada dedik Kufranul Aşir. Bu niye söylüyor? Kufranul Aşir ne demek? diğerlerini hepsini zaten hadisini söyledi. Hani Resulullah ve sellem kadınlar için diyor ya yekfur ne? Onlar kafir olurlar. Sahabe hemen soruyor diyor ki ey Allah'ın Resulü onlar Allah'a ve kitabına karşı mı kâfir olurlar? Hayır hayır diyor. Yani sen onlardan birine bir ömür boyunca iyilik yapsan da sonra senden bir şey görseler deler ben senden hiçbir şey görmedim mesela. Bu nedir? Adamın bir ömür yapmış olduğu iyiliğe karşı nankörlüktür. Şeriat bunu küfür diye isimlendirmiş öyle mi? Tamam aynı nankörlüğe Allah'a karşı yapıldığını düşün mesela. İnsanı büyük küfürle dinden çıkarır. Yani bir adam dese ki, ya vallahi ben senden ne gördüm ki? Mesela bu adam küçük küfürle mi? Olmaz. Bu adam ne yapar? Dinden çıkar. Ama diyelim sen bir arkadaşına iyilik yaptın, yaptın, yaptın. Sana dedi ki ya ben senden ne gördüm ki? Mesela bu ne olur? Bu küçük küfür olur. Tamam Yani küçük küfürler içindeki manalar itikatlar değiştiği zaman büyük küfrede ne yapabilir? Büyük küfrede dönüşe bilir. Anlaşıldı. Buraya kadar anlaşılmayan ve anlatmadığımız bir şey var mı? Dediğim gibi burayı bir önceki dersimizde bu kısmı anlatmıştık zaten. Tekrar etmeye de ne yoktur? Gerek yoktur. Sizin soracağınız bir şey var mıdır? Küçük şirk, büyük şirk aynı şekilde mi yine geleceğiz? Aynı şekilde. Yani hadislerde işte şirk denilen şey normalde müşrik farkesinden dirilmemiş. Evet. Şirki anlatacağız yani. Şirkin konusu burası değil. Mesela da burada anlatma, anlatmadığımız ve anlatacağımız konular neler? Bir, kafirle müşrik aynı şey midir? Ayrıysa lugat olarak mı ayrıdır yoksa dünya hükmünde ayrı şeyler getirir mi? Bir, şirkin kısımları nelerdir? Allah'ın affetmeyeceği ikisini de yani iki küçük şirki büyük şirkide mi kapsar yoksa sadece büyük şirki mi e, kapsar? Büyük şirkte, büyük şirkin hücceti sadece sema midir yoksa fıtrat mıdır? E mesela vesaire. Bunların konusu gelecek zaten. Bunları orada anlatacağız. Tamam Bir, bir, bir de bir konu daha var. Üç oldu. Bir tane daha konu var. Dört tane konumuz daha var. Bu konuyla alakalı, şirkle alakalı. Onları anlatacağız. Evet. Sadece lafızdan biz bunun büyük veya küçük küfür olduğunu anlayabilir miyiz? Sadece hadiste geçen lafızdan, yoksa sadece başka hadislere de bakımız lazım mı? Yok. Bir konuda, Kur'an'da ve sünnette küfür varit olmuşsa, şirk varit olmuşsa, asıl olan O'nun büyük küfür ve büyük şirk olmasıdır, tamam? Ancak O'nun büyük veya küçük, e, büyük şirk veya küfür olmadığını gösteren başka bir delil gelmesi lazım. Yani asıl olanın, geçen dersimizde özellikle söyledik, asıl olanın büyük küfür olmasıdır. Yani bunu tanımak için illa şöyle şöyle, mesela bazı alimler demişler, Eliflam'la gelen küfürler büyük küfürdür. Örneğin Maide suresi 44. ayette e, olduğu e, gibi. Buna hiç gerek yok. Yani asıl olan Kur'an ve sünnette varit olan küfrün, büyük küfür olmasıdır. Niye? Biz ne diyoruz her zaman? Şer, ş, bir şeyin şer'i manası, örfî manası ve lügavî manası yan yana geldiğinde hangi mana tercih edilir? Şer'i manası. Şer'iat bir şeyi iki üç manada birden kullandığında hangi mana tercih edilir? Yaygın olan. En yaygın ve zihne ilk gelen mana hangisiyse o tercih edilir. Tamam? En yaygın ve zihne-i kelam mana hangisi ise? Mesela biz ne demiştik? Namaz demiştik. Normalde şeriat bunu Resulullah da Allah da dua manasına kullanmış Kur'an'da. Ama biz namaz dediğinde asıl olarak neyi anlayacağız? Bildiğimiz namazı anlayacağız. Ta ne zamana kadar ikinci manayı kastettiğine dair delil gelinceye kadar. E, i̇kisini de kullanmış ama bir tanesini yaygın manada kullanmış, tamam? Şeriat da küfrü ve şirki yaygın olarak nerede kullanmış? Büyük küfür ve büyük şirkte kullanmış. Diğeri ise zaten kısıtlı meseleler. Nas ile bunun dışına çıkarılmış mutlaka bir nas gelmesi lazım. Evet başka. Bu ahkir davana elhamdülillah, Rabbi alaikum.